Açık Radyo 94.9. Burası Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com üzerinden de yayın yapıyor. Bütün yayınlarımızı da e, uzun zamandan beri 14. Gün, 14. gününde bu eylemler ve biz de yaklaşık bir haftadan fazla 10 günden beri de bu özel durumu takip etmeye çalışıyoruz Gezi Parkı, Taksim Meydanı ve diğerlerini. Ee, ve bir tam anlamıyla devrimci bir durum olduğu konusunda da herhalde hiç e, şüphemiz yok Kimsenin dünyanın da şüphesi yok Ve bugün de sabah sekiz civarında yapılan bir müdahaleyle orada Müdahalenin sınırlı olacağı ve sadece e, pankartların e, Reklam panosu gibi kullanılan pankartların Atatürk Kültür Merkezi üzerinde ve Atatürk Anıtı üzerinde orada meydanın ortasındaki ...bankartların... ...kaldırılmasına yönelik... ...bir operasyon yapıldığı söylendi... ...çok sayıda gidiş gelişli... ...ciddi bir... ...gazlı... ...Molotov kokteylli de... ...bir durum oldu... ...çok sayıda... ...arkadaşlarımızla ve yetkili... ...durumdaki insanlarla da... ...konuştuk... ...bu program sırasında Mücella Yapıcı ile Ahmet İnselle Güven Güzeldere ile Mehmet Emin Kırşanlıoğlu ile Çağlar Tosunoğlu ile Melis Behlil ile Yeşim Burul'la ile Fatma Belgin Dinçle Başak Ertürle ve Serkan Ocakla konuştuk. Aynı zamanda da Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun da basın toplantısından kendi sesinden bazı şeyleri verdik ve onunla ilgili de bazı bilgilere yer verdik. Bundan sonraki saatlerde de bu olayları canlı olarak izlemeye, takip etmeye sizinle beraber çalışacağız. Evet şu anda da başbakan konuşuyormuş mecliste. Belki onunla da alakalı bazı ses parçaları da yayınlayabiliriz önümüzdeki dakikalar içerisinde. Bakalım hep beraber göreceğiz neler olup neler bittiğini. Evet şimdi bir ara veriyoruz. Açık radyo